Hayz oğullarından bir kafile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaretine geldiklerinde onu görünce heyecanlarından ziyaretine koşarak elini öptüler. Onların içinde Eşeç yani Münzir bin Aiz adlı bir genç vardı. Bu zat devesini çöktürdü, temiz beyaz elbiselerini giyerek huşu ve hudu içerisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına varıp elini öptü. Bunun üzerine Resulullah sallallahu te'ala aleyhi ve sellem onun halinden hoşnut olmuş, beğenmiş ve şöyle buyurmuştur. İnne fîke lehasleteyni yuhibbuhum Allahü te'ala ve Resuluhu el-hilmu vel-enâtu Gerçekte sende Allah te'ala ve onun Resulünün sevdikleri iki haslet vardır. Hilim ve teenni eşit ağır başlılık. Bunun üzerine eşeç dedi ki, Ey Allah'ın Resulü, ben mi bu iki ahlakla ahlaklandım yahut Allah Teala beni bu iki ahlak üzerine mi yarattı? Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, "Hayır. Allah seni bu ahlak üzerine yaratmıştır." buyurdu. E. Muallimin yanına girip oturduğu zaman talebenin vazifelerinden biri de mahabet, yani herkesten daha ziyade hatta ana babadan daha ziyade Mürebbisini sevmektir. Zira mürebbi, dünya ve ahiret hayatının sebebidir. Mürebbiyi sevmek, ilmi sevmek demektir. Bu şartlar bir talebede bulunursa, melekler kalbine daima hayr ilham eder ve kendisi bu sayede faideli ilme sahip olur. 4. İlme ihtiyaçlı olunmalı ve ilim sevilmelidir. İlmi öğrenme zamanı da gençliktir. Zira, içindeki ilim ihtiyacının kaynamasından, Cibril'in böyle deli gibi bir bedevi suretinde gelişi, müminin çok genç iken, ihtiyakla ilme talip olmasının ifadesi olup, edebi öğretmek içindir. Gençken kırılıp ilmi öğrenmek daha kolaydır. Görülmez mi, Bismillahideki ba harfi, kesri, yani kırılmayı kabul etmekle lafza icelali mecrur kılmıştır. Yani kemalatı fazla ilahiyeden almıştır. İşte bu hikmetledir ki birçok dillerde ikinci harf olmakla öncelik hakkını kazanmıştır. Mesela çürük bir çömleğin kırılması topraklanması gerekir ki yeniden daha güzel bir çömlek olabilsin. Ve gübreli olmayan toprak sebzeyi bitiremez. Böylece gençken tevazu ile eğilip ihlasla kırılmalı ta ki beşeri ve hayvani vasıflardan temizlenmiş olunsun. Orta yaş ve yaşlılıkta neslin güzelliğine örnek olunsun. Nesil de onu kopyalasın. Bundan böyle küçük yaşlarda ilmin öğrenilmesi taşın yüzüne yazılmış yazı gibidir denilmiş. Nasıl ki, Taşın yüzüne yazılan yazı sabit ve daimi oluyorsa, öylece genç yaşta öğrenmek de sabit kalır. Genç yaşında ilmi öğrenen unutkanlıktan korunur. Bununla beraber ilim yaşta değil baştadır diye bilmeliyiz.